Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz ben Yağmur Yıldırım sevgili Selahattin Çolak'la birlikte Tophanemiz'de Açık Radyo Stüdyosu'ndayız Stüdyoda sevgili konuğum Aslan Demirtaş'la birlikteyiz uzun bir aradan sonra pandemi öncesinde en son birlikte stüdyoya girmiştik galiba seninle Seni karşımda görmek harika iyi ki geldin <gülüyor> Seni de görmek her zamanki gibi çok güzel Evet bugün konumuz Aslan Dere Tepe Düz gitti pek çok yer gördü, onları raporladı. Ahan mimarlık ödüllerinin değerlendirmecilerinden biriydi, özellikle son döngülerinden bir tanesinde neler seçildi, nasıl bir süreçte bu binalar seçildi, nasıl bu ödüller veriliyor, bunları konuşmak istedik çünkü Ahan mimarlık ödülleri 1977 yılından beri veriliyor ve özellikle e, mimarlık dünyasının en prestijli e, bu, bunu kullanmak zorundayım sıfat olarak fakat e, gerçekten prestijli ödüllerinden bir tanesi ve ben de az önce stüdyoya girmeden sevgili Aslan'la konuşurken bütün bu eleme süreçlerinin ne kadar aslında katman katman ve uzun soluklu bir iş olduğunu duyunca oldukça şaşırdım biraz böyle nasıl seçiliyor bu yapılar neye göre değerlendiriliyor e, muazzam bir emek muazzam bir aslında operasyondan bahsediyormuşuz. Bu seçim sürecinde onları konuşalım istedik. Çok kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Ahan Mimarlık ödülleriyle de ilgili sözü sana vermeden önce 3 senede bir veriliyor. Ahan'ın 1977 yılında İslam coğrafyalarındaki yapıları özellikle sosyal konut tasarım e, özellikle topluluk geliştirme gibi çeşitli alanlarda verdiği ve e, 1970'li yıllarda verilmeye başlanan mimarlık alanındaki ödüllerin özellikle küresel kuzey ya da e, Hristiyan e, dinindeki coğrafyalarda daha görünür olduğu gerekçesiyle hani biraz da İslam coğrafyalarındaki yapıları göz önüne çıkarmak gibi bir kaygıyla aslında bir e, vakıf üzerinden bir kültür fonu üzerinden vermiş olduğu bir ödüldü e, bu bu neler önünüze geldi nasıl değerlendirildi bu projeler neler ödüllendirildi ve nasıl ödüllendirildi senden dinleyeceğiz ee, birkaç parmak kalınlığındaki bu döngünün ödüllerinin ve aday yapılarının kitabı da aramızda duruyor şu anda diyeyim uzun bir girizgah oldu ben söz sana vereyim Ahan mimarlık ödülünü kısaca açıkladıktan sonra. Bu seneki döngüde üç senede bir gerçekleştirdiğini söylemiştim. Sen nasıl bir değerlendirmeci oldun? Nasıl bu sana geldi? Neler yaptın? <gülüyor> Çok güzel bir girizgah. gel. Çok teşekkürler yağmurcum. Ee, bu sene e, 2022 e, Ahan Mimarlık Ödülleri e, şeyinde e, döneminde e, ben de. E, değerlendirmeci ekibin bir parçasıydım Ve iki e, yapıyı e, yerinde görerek Ve çok e, yoğun bir şekilde vakit geçirerek Hem e, mimarlarıyla hem kullanıcılarıyla e, değerlendirmiş oldum e, Sürece gelecek olursak e, Ben de açıkçası değerlendirme e, yapana kadar Bu sürecin bu kadar katmanlı, e, Çok e, titizlik içeren bir süreç olduğuna duymuş olmama rağmen bu kadar hakim değildim. Öncelikle belki burada sürece, süreci merak edenler için bir parça ondan hızlıca bahsedebiliriz. Üç yılda bir yapılıyor ve bir yönlendirme komitesi dediğimiz steering komite yani geminin dümeninin ne tarafa kırılacağına karar veren bir komite bir araya gelip o yılın Pardon o yılın değil o 3 yıllık döngünün Ana değerler setini belirliyor Bu değerler seti her seferinde yeni bir Mükemmeliyet standartlarının tanımı oluyor Bu 3 senede bir yeni mükemmeliyet standartları yeniden belirleniyor her seferinde Bu seneki e, hakikati yeniden tahayyül etmek, yeniden hayal etmek e, olarak başlığı atılmış e, bir, e, bir e, ne diyeyim, e, kavramsal çerçeve içeren bir e, değerler silsilesine sahip idi. E, ve bu, bunun alt, alt başlıklarında da tabii bunun ne demek olduğuna dair biraz daha kapsamlı bir e, metni e, komite Jüri ile paylaşıyor. Jüri e, bu sene e, Francis Kere, Amalandrouss, e, Anlakat Don, Nader Tehrani gibi isimlere isimlere sahipti. E, e, i̇çinde e, Kaderatıya gibi sanatçılar da vardı, e, e, koruma uzmanları da vardı ve tabii ki e, sevgili Sibel Bozdoğan da e, jürinin Amalandroussla birlikte e, eş başkanıydı. Ha, bu sene ee, Şimdi Jüri e, Geniş bir jüri e, Ya kadar geldik e, Bir yönlendirme komitesi var bir jüri var Bir de benim içerisinde bulunduğum Değerlendirme ekibi Değerlendirme ekibi e, Yaklaşık e, bu sene 460 civarında 60 küsür civarında Proje nomine edilmiş ve bu arada da e, Küresel nomine Yönlendirme edenler ekibi de var birbiriyle bir a halinde olan Tabii ki herkes aslında kendi yapısını da nomine edebiliyor ödül için fakat aynı zamanda da bölgeyi bilen ve ödülden haberi olmayan olan vakti olmayanlar e içinde e nominasyon yapan ayrıca bir e A daha var. E bu 400 küsür proje 20 e adet yapıdan oluşan bir listeye. Sonuçta indiriliyor ve bu 20 yapı değerlendirmeciler tarafından müthiş bir nasıl diyeyim çok katmanlı ve çok farklı açılardan bu yapıyı inceleyen bir sürece tabi oluyor. Şimdi ben bu noktada kendi sürecimi anlatırsam zaten. E, aşağı yukarı her binanın nasıl değerlendirildiğini anlayacağız. Bu değerlendirmenin sonucunda çok kapsamlı bir rapor oluşturuluyor. E, ve aynı zamanda benim dışımda yapıyı ziyaret eden e, bir video ekibi. E, yapının kullanıcıları, mimarları, işvereni gibi bir takım kilit insanlarla hem söyleşi yapıyorlar. Bunlar videolarda dinlenebiliyor. Ve aynı zamanda yapının drone çekimleri ve e, mekanların içerisindeki video çekimleri de hazırlanıyor Bunun da üzerine bir de fotoğraf e, çığ fotoğraflanıyor e, yapılar Mesela e, benim Filistinde inceledim be sevgili Cemal em'den e, dökümante etmişti bu rapor hazırlandıktan sonra da e, tekrar jüriyle ile değerlendirmeciler bir araya gelip e, Jüriye e, tekrardan bir sunum. Yapıyoruz. E, bu sunumda da tabii ki e, çeşitli sorular tartışmalar e, içeriyor e, jüri tabii çok e, ilginç sorular soruyor e, farklı açılardan verdiğimiz cevaplar jürinin e, olaya çok başka şekillerde bakmasını sağlıyor bütün bu e, sunumlar ve incelemeler bittikten sonra da e, jüri bir araya gelip sonunda e, beş ya da altı tane projeyi seçiyor bu sene. Altı projeye e, yer verildi ve bu rapor şunu söylemem gerekiyor. Dört gün boyunca e, ben e, bir e, Filistin Tulkarem'de e, bir mahkeme binasını inceledim. Anastas e, biraderler diye <gülüyor> e, üç jenerasyon e, Betlehem'de yaşayan ve e, Filistin'de mimarlık yapan e, bir ailenin şu andaki son, iki, en genç iki ferdiyle, ferdinin tasarladığı. Dört gün boyunca ben hem mahkemedeki hakimler, avukatlar, çalışanlar, bina yöneticisi, temizleyicisi ve her, köyden gelmiş nafakasını almak üzere orada bekleyen benim tesadüfen bulduğum mesela bir kullanıcıya kadar... Ben herkese bina bina ile ilgili neler düşündüklerini sordum çünkü bildiğimiz üzere Ahan ödülü binanın formal yapısı veya hatta mimarın marifeti üzerine üzerinden bir değerlendirme sistemi sunmuyor hem mimarların konuyu nasıl ele aldıkları mimar onun dışında işverinin ve İş veren derken bu bir kurum ya da da olabilir. Kullanıcılar, e, yapıyı inşa edenler, zanaatkarlar ve yapıda e, o mekanın oluşmasında e, payı olan ne kadar kişi, kurum varsa bunların hepsinin bir aradalığının değerlendirmesi olduğundan dolayı e, e, bir hayli Farklı açıdan hem e, yapının olduğu bağlamdaki farklı entelektüel mimar, akademisyenlerle o yapının e, kendi bağlamında nasıl kabullenildiğini veya e, nasıl tartışmalar açtığını da e, bütün bu faktörleri de e, inceleme e, setinin içerisinde. Evet yani ölçek beni <gülüyor> inanılmaz şaşırttı. şu an hani gözlerim giderek açılarak Aslan'ı dinliyorum ve... ...20 binanın 500'e yaklaşan nomine edilmiş, önerilmiş yapı içinden 20 binanın bu kısa listeye kaldığını ve on değerlendirmecinin bütün bu süreci, dörder günlük süreçleri ve sonrasında raporlar hazırlayıp yine birkaç parmak kalınlığındaki bu raporları hazırlayıp gözlemlerini, deneyimlerini yapmış oldukları görüşmelerden çıkmış olan veriyi de jüriyle birlikte bu sunumlarla paylaştıklarını düşünün. Yani muazzam bir ölçekten bahsediyoruz. Bunun bahsettiğim video çekimleri, drone çekimleri, fotoğrafları üstüne üstlük yani buradan şuna da geleceğim her yapı bağlamında birici ve Ahan ödülleri bunu değerlendiriyor. Fakat değerlendirmeciler aslında bilmedikleri, yabancı oldukları bağlamları değerlendiriyorlar. Yani yayından önce özellikle sana Türkiye'den bir yapının gelmediğinden örneğin bahsettin, Filistin'de mahkeme binasını değerlendirebilmek için pek çok farklı dinamiği öğrenmen gerekiyor. Tabi, tabi. Ee, tabi değerlendirmecilerin de seçimle de ilgili. Ben <gülüyor> MIT'de. Ahan programında master yaptım. Dolayısıyla 1998'den beridir bu ağın içerisinde aktif veya değil. E, fakat ağın farkında ve e, bu bağlamlarda aktive edebileceğim, sorabileceğim, Hı -hı. danışabileceğim e, insanların olduğunu e, bilen biriyim. Hı -hı. E, dolayısıyla e, şarjaya, e, şar diğer projede mesela şarjada. Mona El-Musfi'nin Sharjah Art Foundation için e, yeniden işlevlendirme sürecine tabi tuttu e, e, Uçan Daire isimli ve hakikaten e, bağlamında da Uçan Daire olarak bilinen bir yapı e, onun değerlendirmesi için e, yine o yapıdan ve Arap modernizmi konusunda e, hem merkez çalıştıran hem bu konuda araştırma yapan ee, yine MIT günlerimden arkadaşıma hmm. misal danıştım. Ee, ve e, olmazsa da zaten bütün bu ağın içerisinde sizin konuşabileceğiniz kişileri de size e, işaret edebilecek e, bir yapının içerisinde zaten oluyorsunuz. Hmm. Yani dolayısıyla e, ben yalnız değilim. O 10 e, kişilik değerlendirme ekibinin içerisinde diyelim. E, 9-10 şu an rakamı tam olarak şey yapamıyorum ama e, onların içerisinde herkese bir şeyler sorabiliyorsunuz. Bu e, dönemki jürinin şeylerine geçmek ister misin? Bunlardan bahsetmem ister misin Olur, kriterlerinden? Böyle bu, bu şey madem aktı konu. Ahan Mimarlık ödül web sitesinden herkesin girip 6 tane ödül almış projeye... kendi zamanında düzeninde bakabileceğini ve inceleyebileceğini düşündüğüm için biraz daha işin mutfağına dair burada bilgiler Hı -hı. paylaşmak istiyorum. Ee, i̇şin e, az önce e, hakikati yeniden tahayyül etmekden e, bahsettim. E, bunun tabii ki jüri değerlendirdikten sonra jüri ayrıca bir rapor da yapıyor, yazıyor ve e, zaten ödüllere baktığınızda da ortaya çok kristal bir şekilde çıkan bir takım e, parametreler var jürinin bu sene öne almış olduğu bu üst çatı e, kavramın altında duran e, bir tanesi e, çeşitlilik yani bu mekan çeşitliliği insan çeşitliği topluluk buna çok önem verdiğini e, jüri e, e, e, raporunda e, yazıyor e, diğeri ise mimarın bir imza atan bir form yapan bir bir büyük yaratıcı olma durumu ve mimarlık disiplinin genel geleneksel tanımını yerinden çıkartacak diyelim bir mekansal nasıl diyelim şey bu special agency agency kelimesini ben şu anda şeyin düşünemiyorum ama evet. evet yani. Ee, bir e, mekansal faaliyet burada da şunu anlayabiliyoruz bir şeyleri mümkün kılan mimar hmm. ee, Bu da e, yani mekanın tasarımıyla birlikte bir topluluğun bir araya gelmesini mümkün kılan e, Veyahut e, insanların bir gelecek hayalini tekrardan tahayyül ettirtebilen Ve bunu daha da spesifik olarak tanımlayacak olursak Ödüllere baktığınızda mesela bazı ödüllerin özellikle de bu mümkün kılan mimar kategorisindeki ödüllerde mimarın bir projeyi bir, bir sorunu çözebilmek için bir NGO kurduğunu, fon bulduğunu, insanları bir araya getirip organizasyonunu da kolaylaştırıcılık rolünü oynadığını ve dolayısıyla da kullanacak toplulukla birlikte projeyi tasarladığını da e, görüyoruz. Hı hı. Bu çok çok önemli. Özellikle e, bu star mimarlık e, hala kurtulamadığımız e, imza atan ulu karakter mimarlardan çok daha başka bir aslında daha da e, bağlantılı e, daha e, ince ve hassas ayarlarla oynayabilen bir pratikten bahsediyoruz aslında ve çok daha zengin form yaratma ve kendini ifade etmenin ötesinde ve üçüncü kriterde değişime açıklık yeniden işlevlendirme projelerinin ödüllerin yarısını oluşturduğunu göreceksiniz ve özellikle ve özellikle de modern mimar modern mirasın yeniden işlevlendirme projeleri çünkü özellikle bu coğrafyalarda modernist mimarlığın aslında belki çok kolaylıkla yıkıldığı, fazla değer görülmediği ve dolayısıyla da o dönemin tekrardan bir bakış açısıyla bakıldığında bunların bağlamına yabancı olmaktansa modernizmi desentralize eden yapılar olduğu, yereli yansıttığının üzerine kurulmuş bir parametre bu da. Ee, burada e, belki şöyle çok hızlıca e, İran'da, Tahran'daki Argo e, Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Kültür Merkezi, e, Tripoli'de, Lübnan'da e, Oscar Niemeyer'in yapmış olduğu bir e, misafirhanenin, bir um, Topluluk atölyesine dönüştürülmüş o, o, Topluluk atölyesine Dönüştüren bir proje e, Ve e, Cenay'da Bangladeş'te e, Urban River Spaces isminde bir proje e, Nehre e, şeyi, e, il, il, ı, Ulaşımı Olmayan insanların bir şekilde de, Nehir kenarın, kenarında ...tek bir rekreatif e, mekanlar e, yaratmak üzere e, toplulukla birlikte tasarlanmış bir proje. Yani gerçekten bu projelere bakmak gerçekten inanılmaz güzel. E, bir tanesi de e, Bangladeş'te yine e, Rohingya Refugee e, Response. Bu da e, felaketsel felaketlerinden mülteci e, diyelim mekanları fakat bunu da gene herkesle bir arada e, tasarladıkları bir yapı mimarların e, aynı zamanda da bir e, Senegal'de Kamanar e, ortaokulu e, ve en sonda Banuyangi uluslararası e, hava alanı e, bundan özellikle bitirirken belki bahsetmek istiyorum Andrea Matin'in yaptığı e, Hava, ya, hakikati yeniden inşa etmek <gülüyor> ya da tahayyül etmek diyeceksek... E, ...gerçekten tipolojiyi e, yerinden sarsan... E, ...havaalanı gibi yapıları tamamen yeniden e, kurgulamış olan... ...yeşil çatılı, ahşap e, çatılı, ahşap... E, ...gelenekselle, moderne, inanılmaz e, güzel bir şekilde el sıkıştıran... Ee, i̇ç bahçeleri olan, yarı açık kapalı bekleme alanları olan, havuzlar, yemyeşil tarlaların arasında <gülüyor> muazzam bir e, hava alanı yapısı. E, bu projelerin her biri gerçekten de e, birbirinden hassas ve çok e, karmaşık dengeleri bir arada e, tutarak e, çok da güzel mekansal çözümlere varmış olan projeler. Evet yani bu ödül alan projeleri dinlerken de şunu da bir yandan düşünüyorum genellikle hani bu ödüllerin kategorileri olur bu da işlev temelli ya da ölçek temelli belli kategorizasyonlar olur. Burada hani aynı ödülü alan bir rekreasyon alanını da görüyorsunuz. Bir havaalanını da görüyorsunuz. Daha farklı kim zaman başka ödül döngülerinde geçi çözümlerin kalıcı çözümlerin çok farklı çıktılarının bir arada olduğunu görüyoruz. Bu da dediğin gibi bağlam odaklılık ve işte bütün bu bağlam odaklı bir şekilde de bir süreçle bunların değerlendirildiği bir ödüle işaret ediyor. E tabi bütün bu ödül alan projeleri incelemek de değerlendirmek kadar olmasa da yine de zor oluyor. Örneğin işte bu daha ana akım ya da daha popüler mimarlık yayınlarında gördüğümüz gibi işte birkaç resmine, fotoğrafına bakıp planlarına bakıp ha bu da bu projede böyleymiş deyip şöyle bir paragrafına göz gezdirdiğimiz bir projeden öğrenme süreci de olmuyor. Bu anlamda işte bu Arknet'e yükledikleri ya da bütün belgelemelerini yaptıkları uzun uzun aslında kimi zaman görsellerden çok metin ağırlıklı olan bu seçkilerin açıklamaları da önem kazanıyor. Yani bir yandan söylemiştik bunlar yayınlandı göz atabilirsiniz. İzleyiciye de epeyce bir aslında emek yoğun bir mesai talep eden bir inceleme süreci oluyor Gerçekten hani kendi bağlamlarında çok değerli projeler O yüzden ben de merak ediyorum Henüz inceleme fırsatı bulmadım ama Daha önceki senekilerde Epeci başında zaman geçiriyordum O yüzden de şu an aramızda bahsettiğim gibi Bu döngünün yapılarını anlatan Bir üç parmak kalınlığında <gülüyor> Dört parmak kalınlığında bir kitap duruyor hakikaten Evet Sarah Whiting'in editörlüğünü yaptığı İçeren başlığı atılmış bütün 20 projeyi anlatan ve içerisinde çok farklı makalelerin hem sürece dair hem projelere dair olduğu bir kitap var. Ayrıca şunu da eklemem lazım Ahan ödülleri işveren mimar ve başka bu konuda önemli rolü olan herhangi bir zanaatkar veya hutta kurum olabilir bu. E, bu e, paydaşların arasında e, ödül alan yapının ödülü paylaştırılıyor Bu bir bu kadarı da aynı zamanda bu ödülden sonra e, bir şey olarak bir fon olarak projenin açtığı yollarda ilerlenebilecek araştırma olsun belgesel olsun e, bir, bir kitap bir sergi ee, herhangi bir e, tahayyül edilmiş bir projeye destek olacak Bir ayrıca da bir fonda ayrılıyor Dolayısıyla bu sadece e, yapılmış bina e, Şunu da eklemek lazım Bu yapı henüz bitmiş bir yapıyı değerlendiremiyoruz Onun en azından bir sene çalışmış e, Bir şekilde insanlar tarafından kabullenilmiş insanlar tarafından da e, bir fikri İnsanların, kullanıcıların bir fikri sahip olabilecekleri, Hı -hı. yaşanmışlığa sahip olması gerekiyor bu yapıların. Hı -hı. E, bu tabii ki bu değerlendirmeden sonra da ödülün e, destek olabileceği e, ayrıca da başka bir alan daha açılıyor e, evet. araştırma alanı. E, bunu da eklemem lazım. Arknet'ten bakılabilir. Ee, Ahan Mimarlık Ödülleri sayfasından bakılabilir ee, Ve bu Inclusive Architecture yani içeren mimarlık isimli e, Bu kitap e, Sarah Whiting'in editörlüğünü yaptığı ve Ahan ödüllerinin de e, yayınladığı e, Bu kitaba da aynı zamanda başvurulabilir Evet harika ee, yani gerçekten kendi sürecini kurgulaması da Dikkat ettiği yapılar gibi hassasiyetlerle kurgulanmış bir ödülden bahsediyoruz. Ben de bu kadar detayını bilmiyordum. Gerçekten çok şey öğrendim. Tam da dediğin gibi süreç odaklı olan, sonuç odaklı olmayan, form odaklı değil, kendi bağlamında... Ki aslında o ilişkiler odaklı olan bir süreçten bahsediyoruz. Kendinde böyle kurduğunu dinlemek benim için çok ilginç oldu. Yani özellikle bu AHA'nın bütün o kendi merkezleriyle, araştırma platformlarıyla... ...kendi kurduğu araştırmacı ve pratisyen ağını nasıl aktive edebildiğini... ...mesela bu ödüller için sen anlatırken dinlemek benim için çok etkileyiciydi. Sonuna geliyoruz ama böyle bir iki dakika senden şunu da dinlemek istiyorum. Aramızda madem Ahan ödüllerine değerlendirme kurulunda olan... Ekibinde olan birisi de varken bu Ahan ödülünün de ortamı hep meşhurdur böyle bir o kadar da prestijli <gülüyor> bir ortam olarak. Ortam nasıldığı, jüri değerlendirmeleri nasıldığı, gelmesi gitmesi böyle çok az kaldı vaktimiz ama onu da dinlemek isterim. Tabii tabii e, hızlıca o zaman e, bahsedeyim e, öncelikle e, benim için süreç e, bir Filistin'de e, Betlehem'e gidip ardından oradan da Tulkarem'e bir yolculuk yaparak e, İsrail Filistin gerçeğini birebir e, checkpointlerden geçerek ee, yaşamamla başladı ee, Mahkeme binasına e, yolculuk öyle kolay bir yolculuk da değil ee, Ardından e, Şarja'da Şarja Sanat e, Vakfı'nın e, Şarja Art Foundation'ın e, bu e, uçan e, Flying Saucer, um, nah, evet. Uçan Daire isimli yapıyı e, ve de aynı zamanda Sharjah Art Foundation'ın diğer mekanlarını da e, tanıma fırsatım oldu. Çok e, ilginç karşılaşmalar yani iki e, işte Anastas biraderler olsun Monail Musfi olsun e, gerçekten tanışmış olmaktan çok mutlu olduğum mimarlar. Ee, bunun sonrasında e, Lisbon'da jüri ile bir araya geldik. E, gerçekten çok. E, keyifli bir jüri ortamı vardı e, Bizim benim gibi değerlendirme yapan Her biri birbirinden kıymetli insanla tanıştım e, Bu ortam da çok güzeldi Ardından da e, tabii ki ödül törenine gelince Ödül töreni bu sene ummağında, maskattaydı e, Ve bu sene ilk kez Ahan e, müzik ödülleriyle Ahan mimarlık ödüllerini bir arada törenlerle verdiler. Dolayısıyla gerçekten yani mimarlık ortamında tamam bir seminer yapılıyor. Bunlar konuşuluyor. Hanif Kara mesela moderatörüydü bir tanesinin. Gerçekten çok da güzel bir konuşmayı yürüttü. E, fakat mimar e, müzik ödülleri dediğin zaman tabii işin şenliği biraz daha e, mimarlıktan daha fazla oluyor. Dolayısıyla biz bu sene eee e, Tören açısından ödül töreni açısından Şanslıydık da diyebilirim ee, Çok da güzel Bir arada çok güzel insanlarla Tanışmaya devam ettiğimiz Bir ortam ve yepyeni bir Benim için yepyeni bir yer gördüğüm Bir tecrübe oldu Harika dinlemesi bile çok öğretici şunu da eklemiş olalım müzik ödüllerinin ikincisi verildi ve hani yeni bir alanda da ahan ödülleri verilmeye başladı bu mimarlık müzik farklı değerlendirme kriterleri farklı üretim bağlamları nasıl birbiriyle kaynaşacak ilerleyen dönemlerde bunu da şu an merak ettiğimi söylemeliyim çok teşekkürler sevgili Aslan bizleri de gezdirdin ülkeler arası yapılar arası bütün süreci dinlemek çok keyifli oldu. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim ben de. İyi ki çağırdın. Evet, açık mimarla dinlediniz. Aslan Demirtaş'la birlikte Ahan ödülleri üzerine konuştuk. Selahattin Çolak'la birlikteyiz teknik masada. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşça kalın.